Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sadası programından hepinize merhaba. Bugün yine kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Kemal Sayar. Biraz gönlümüze geldiğince, çağrışımların estiği istikametten... ...dilimiz döndüğünce, gönlümüz el verdiğince sohbet etmeye devam edeceğiz... ...böyle bir uzun bir sohbet yapıyoruz... ...değil mi hocam? Evet. Güzel oluyor. Bu bir akış efendim. Evet. Yani ne Söz gelirse. sözü açıyor... Evet. ...daha güzel oluyor. Zuhurata tabi oluyoruz. Eyvallah efendim, aynen öyle. Hocam, benim... E, ...üzen şeylerden... ...bir tanesi... E, ...yaşadığımız şehirde giderek... ...göğü... ...göremez hale gelmemiz. Öyle devasa binalar yapılıyor ki... ...bazı sokaklardan geçerken... ...kafamızı kaldırdığımızda gökyüzünü göremiyoruz. Cenab-ı Hak... ...onlar hiç gökyüzüne bakmazlar mı diyor. Bizden göğe bakmamızı istiyor. Evet. Fakat... E, ...maalesef bu devasa binalaşma ile... ...bu e, batı şehirlerinden kopyaladığımız ...işte o downtown anlayışı ...şehir içinin e, yüksek binalarla dolması anlayışıyla... Ee, ...ne güneşi görebiliyoruz... ...ne gökyüzünü görebiliyoruz... ...üstelik bu uzun binalar... E, ...kimi eleştirmenlere göre... ...kuşların göç yollarının da bazıları... E, ...engelliyor... ...artık evet. leylekler çarpıyorlar, ölüyorlar... Evet. ...veya göç yollarını değiştirmek... ...mecburiyetinde kalabiliyorlar... Evet. Evet. Ee, ...siz... E, ...mimariyle... ...şehircilikten çok yakından... ...alakalı bir isim olarak... ...ne söylersiniz bu konuda... ...bir dertleşelim istiyorum bu konuda biraz. Hay, hay dertleşelim. Her zaman söylüyorum... ...balta ağacı kesiyormuş... ...beşeyen defa da böyle kesiyordum. Ağaç diyor ki niye kesiyorsun... ...balta diyor ki... ...benim sana vurdum sap... ...diyor sendendir diyor. Evet. Şimdi biz böyle, biz bir tarafımıza... ...şikayet ediyoruz, bir tarafımıza da... ...bu işi istiyoruz, beğeniyoruz... ...seviyoruz. Ben şu soruyu soruyorum... ...yapılan o gökdelenler... Boş kalıyor mu? Hayır kalmıyor. Yapılan o gökdelenler bir iş gücü yaratıyor mu? Bir tüketim? Yaratıyor. Ekonomik bir hasıla getiriyor. Dolayısıyla o fayda bir faydadır, getiriyor. Ama yapılan bu gökdelenlerinde önce fiziksel hayatımıza ciddi bir mazaratı var. Sonra da ruhi manevi hayatımıza bir mazaratı var. Şöyle ki Kullandığımız her objenin bir maddesi bir de ruhu vardır. Bir o maddeyi kullanarak ondan istifade ederiz. Ama bir süre sonra onun arkadaki ruhu bizim ruhumuzu gelir işgal eder. Ve biz başka bir insan oluruz. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü o objeyi üreten bir medeniyet tasavvurudur. O tasavvuru o objeyi insiyaki olarak üretmemiştir elli bir tercihe müsteneden üretmiştir objeyi hı hı. yani kendi tasavvurundaki bir tercihe dayanarak o objeyi üretiyor kendisine ait bir değeri veya bir değerler manzumesini o obje üzerinden ifade ediyor dolayısıyla o objeyi kullanan bir başka medeniyet tasavvuru mensup insan da hiç farkına da varmadan o değer veya değerler manzumesiyle tanışır Fayda geldiği için, fonksiyon işlev söz konusu olduğu için obje hayatından çıkaramaz. Dönüştüremez de. Dönüştürebilse mesele yok. Dönüştüremez de. Dönüştüremez de dönüştüremediği için arkasındaki değerlen malzemesi gelirse sirayet eder. Bir süre sonra siz başka bir insan olursunuz farkına varmazsınız. Apartman bunlardan bir tanesi. Bakın gökdelen demiyorum. Hmm. Apartman diyorum sadece. Şimdi diyorlar ki efendim apartmanda kimse kimseyi tanımıyor. Zaten apartman onun için yapıldı. Kimse kimseyi tanımasın diye yapıldı. Neden yapıldı? Apartman sanayi devriminin bir ürünüdür. Sanayi devrimi olunca kırsaldan kente nüfus göçtü. Bu göçen nüfusu oturtacak iskan lazım. ikamet için yer lazım. Bunlara tek ev yapmak İngilizlerin lüksüydü. ...Fransızlar onu yapamadılar... ...Amerikalılar hiç yapmadılar... ...neticede... ...bir sıkışık yapı oldu De ki... ...sanayi devriminin bir özelliği nedir... ...bireyi yalnız bırakmaktır... ...yalnız bırakın ki bireyi... birey savunmasız kalsın... ...siz onun cemaat olduğunuz anda savunma olur... ...istek dayanışma olur... ...tüketmezsiniz... ...size dayatılan her türlü... ...yasayı, kanunu, usulü... ...adabı, malı... ...önce bir cemaatın normlarına göre denersiniz... Reddetme şansınız çok yüksektir ama yalnız kaldığınız zaman zayıfsınızdır. Yani onu o bakımdan apartman adeta bir başlangıçtır, bir yol açıcıdır. Gelelim gökdelenlere. Birkaç cümle daha söyleyeceğim sonra bırakacağım. Onu biliyorsunuz Frankçe'deki adı gök tırmalayandır. Tırmalamak menfi bir hadisedir insanı yaralar. Tırmalama hadisesi müsbet bir hadise değildir. Menfi bir hadisedir. Gök tırmalı en doğru bir hı hı. E, tespittir. Çünkü onlar, e, ben işte Amerika'da siz de gördünüz, ben de gördüm müteaddi defalar. Gök dediğimiz o muhteşem, o muazzam realitenin bir manada bekaretini tahrip ediyorlar. Oraya saldırıyorlar. Ufuk çizgisi dediğimiz o namütenahili ifade eden güzel çizgi yerle veya denizle gökyüzünün kesişmesini artık büyük şehirde göremezsiniz. Dağlarla gökyüzünün iltisakını büyük şehirde göremezsiniz. O iltisak her ne kadar jeologlar filan jeoloji devrinde olmuştur filan filan ilmi açıklamasını yapıyorlarsa ki ona hiçbir şekilde muhalif değilim, tabii ki yapacaklar. Ama arka manaya okuduğunuz zaman Cenabı Allah'ın kendi takdiriyle oluşan bir iltisaktır. Arzın bir meydana gelişi ...dağların oluşumu... ...ovaların oluşumu... ...gökyüzüyle dağların ara kesiti, ...ufuk dediğinin çizgi o... ...denizle, e, ovayla... ...çölle gökyüzün ara kesiti, ...o sunu ilahidir... ...onu bozmaya hakkımız yok... ...onu seyretmekten... ...insanları men etmeyi de hakkımız yok der... ...hatmi kelam eyleriz efendim... <gülüyor> Eyvallah... Yani... E, ...tabiat... Şöyle bir e, düşüncem var hocam, e, şehirle ilgili tasarruf makamında bulunan insanların, belediye başkanlarının, imar müdürlerinin filan bir e, felsefe ve metafizik kursuna tabi tutulmaları lazım. E, yani tabiat nedir, İslam'da tabiat nedir, diğer dinlerde tabiat nedir, tabiat ve tanrı ilişkisi nedir? Evet. İnsan neye ne kadar müdahil olabilir? Olmalı mıdır? Olmalı mıdır? Evet. Ee, bununla ilgili bir vukufiyet, bir anlayış olmadan şehircilik yapmak mümkün değil. Çünkü siz şey olarak başladığınız zaman, yani toprağı yağmalanacak bir parça olarak gördüğünüz zaman... Bambaşka davranırsınız. O toprağı korunacak bir yer evet. olarak gördüğünüz zaman bambaşka davranırsınız. O toprağı size emanet bir vedia olarak görürseniz. Yani şimdi bakıyoruz İslam'ın çevrecilikle ilgili, çevreyle ilgili söylediği şeye insan yeryüzünde halife kılınmış ve yeryüzü ona emanet edilmiş. Evet. Biz bir emanet almışız. Tabii. Dolayısıyla o emaneti. ...hıyanet etmemek mecburiyetindeyiz. Hatta belki o emaneti bulduğumuzdan... ...daha iyi bırakma, gayret etmek mecburiyetindeyiz. Tabii, tabii, İman işte o demek zaten. Bir de çok tabii biz... ...insan merkezi düşünüyoruz her şeyi... ...diyoruz ki e, tabiat insanın... ...emrine verilmiştir. Verilmiş, e, i̇nsan istediği gibi çarçür eder... ...tarümar eder... Ma ...madem onun yararına... ...onun kullanımına verilmiştir... ...intifa hakkı onundur... E, ...o istediği gibi kullanır diyoruz ama... 100 milyon türden bir tanesi insan. Ve börtü böceğin hakkı var. Ve sorumlu olduğu bir makam da var. Tabii, kuşun hakkı var. Tabii. Kuşun yaşadığı mekanı ben nasıl ele geçirebilirim? Ona hayatı nasıl dar edebilirim? Veya bir ormanı buldozerlerle girip... ...nasıl oradaki börtü böceğin... E, ...vahşi hayvanların... ...yaşama hakkını gasp edebilirim? Yani Cenab-ı Hak... ...onları da bizi sevdiği gibi seviyor. Evet. Onlar da bir ümmet... Zannediyorum öyle bir ayet de var değil mi? Bizde, biz... Ben tam hatırlamıyorum efendim. Yani biz e, hayvanları da topluluklar halinde yarattık gibi yanlış e, hatırlamıyorsam. Evet. E, e, e, e, eğer yanlış hatırlıyorsam da izleyicilerimiz kusura bakmasın. E, dolayısıyla yani e, bu iştah, bu açgözlülük, e, bu rant e, hevesi bize sirayet edememeli. Yani batı da olabilir. Batı dikey e, şehirleşmeyi çok e, mühimseyebilir. Oradan üretilecek ticari faydayı çok e, önemseyebilir. E, fakat biz e, tabiatla hem ahenk olmak zorundayız. Çünkü insan tabiatla, evrenle ahenk içinde olmazsa Allah'la da ahenk içinde olmaz. Evet. Yani orayla savaşan kişi Allah'la da savaşır. E, Seyyid Hüseyin Nasr'ın insan ve tabiatında çok... Güzel, ben, bana ilk okuduğumda, yani yıllar önce, çok yıllar önce e, vurucu gelen bir cümle vardı, hiç unutmadım. Her kitaptan böyle insan cümleleri hatırlamıyor da bazen çok vurucu evet, <gülüyor> cümleleri evet, hatırlıyoruz. Evet. Diyor ki, modern insan diyor, tabiata diyor, modern batı diyor, tabiata e, bir dost gibi, bir arkadaş gibi değil, bir fahişe gibi davranıyor diyor. Onu kullanıp atacağı bir... E, ...suistimal edeceği bir şey olarak... ...davranıyor, bir nesne olarak davranıyor... ...diyor, onu el üstünde tutmuyor... ...onu baş etmiyor... ...onu korumak zorunda kendisini... ...hissetmiyor, diyor... ...yani bu... ...maalesef... ...tabiatın yaşadığı bu... ...kriz, insanın krizi... ...haline de geliyor Tabii. hocam, çünkü... ...tabiata, yeşile dokunduğumuz anda... ...el hayyı hissediyoruz... Evet. ...el muhidi... Muhiti hissediyoruz. Her şeyi kuşatanı ve her şeyi diri olanın hayata nasıl e, anlam kattığını, hayatı nasıl dirilik e, kattığını ve her şeyi nasıl kuşattığını, bir börtü böcekte bile nasıl kuşattığını görebiliyoruz. E, bir taşı elimizi aldığımızda belki onun da kendine mahsus bir hayatı var. Şüphesiz var, değil mi? Şüphesiz o da Allah. kendi dilinde Allah'ı zikrediyor, zikrediyor, tesbih ve, ediyor. Ve sizin hizmetinizde o taş. Ve hizmetinizde evet. evet. Mesela en evet. en çarpıcı örneği... ...Kabe'dir. Evet. İlk ve çarpıcı örneği. Hı hı. Kabe bir yapı. Dörtgen bir yapı... ...taşla yapılmış. Hı hı. Hizmetinizde işte. Oradan siz meseleyi bir sürü ileriye kadar. Ancak şöyle bir mesele var... ...şimdi sizin söylediklerinizden. Peki biz hiç müdahale etmeyecek miyiz? Hı hı. İnsan olarak. Bu müdahalenin tarzı, tavrı, sınırı... ...merhalesi... ...miktarı ne kadar olacak... Zaten medeniyet tasavvuru orada gündeme geliyor. Yani biz ne niyetle bu tabiata müdahale edeceğiz? Şimdi mesela güncel konulardan bir tanesi işte... ...filan filan güç ormanları kesiyor, şuraya şunu yapıyor. Yapılmasın. Bu mu olacak? Tavrımız yok. Yapılsın ama şöyle şöyle böyle böyle yapılsın şeklinde Tabii. mi olacak? Tabii. Bütün problem burada. Biraz evvel söylediğiniz yani Batı'nın yaptığı sıfır maliyetli e, arztır. Sonra arzın maliyetin sıfır olmadığı anlaşılınca şimdi sürdürülebilir bir kalkınma modele ortaya çıktı. Sustainable dedikler işte o. Ama bir Müslüman bu işe nasıl bakacak? Yani bu işin e, bir manada felsefesini nasıl yapacak? Yani maddeyle olan ilişkisini nasıl dengeye getirecek, dengeye tutacak? madde dediğim iş arz bir madde esasında. Onu imar mı edecek, tahrip mi edecek? Her inşa imar değildir her inşa bir inşadır ama imar olmaz İmar olması için sizin medeniyet tasavvurunuzun perspektifinden değerlendirilmesi lazım bir gökdelen bir Amerikalı için bir imardır onu medeniyet tasavvurundaki değerler sistemine vurduğunuz zaman o bir imardır ama bir Müslüman Türk için o bir imar değil bir tahriptir peki şart mıdır gökdelen yapmak hayır değildir çünkü gökdelen bir meydan okumadır Tabii. Ama Rönesans'la başlayan e, modernite esasında her şey meydan okumadır. Alka plana baktığınız zaman. E, buna bir masal e, olayları büyütüp genişletebiliriz. Yani ben diyorum ki Türkiye şu anda ciddi manada bir teknik kadroya ve beceriye sahip. Hiçbir itirazım Bu görülüyor. Hı -hı. Finans imkanları da ciddi var. Hı -hı. ya Bir de bunun ardında ciddi bir medeniyet tasavvuru bilinç olsaydı yepyeni bir şehir ortaya koyardık. Hı -hı. 21. yüzyılda İslam medeniyetinin e, uygulandığı yoruma açık bir şehir ortaya çıkardı. Bu maalesef çıkmıyor. İktidar var, imkan var, para var, teknik bilgi ve beceri var ama tasavvur olmadığı için ortaya fahiş bir yanlış çıkıyor yani. İnşallah bu yanlıştan önümüzdeki 10 yıllarda döneriz diye düşünüyorum. Yaptığım evet. konuşmalarda hep bu dönüşe ait. Peki bu dönüşüm bedeli hiç önemli değil Hı -hı. çünkü kimliğinizi kazanıyorsunuz ve dünyaya yeni bir yorum ortaya e, sunuyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz. Hocam bu yüksek bina e, hadisesi bana hep Kitabı Mukaddes'teki e, Babil kulesi metaforunu e, evet. hatırlatıyor. ...New York şehrini ilk gördüğüm zaman aklıma gelen de bu olmuştu. Olayım. Yani Babil'in kulelerini getirip bu asra dikmek gibi gelmişti bana. Çünkü New York'ta da hakikaten gökyüzünü şeyde Manhattan'da göremezsiniz. Göremezsiniz. Zaten evet. ihtiyaç da gökyüzünü görmenize. Evet. <gülüyor> Öyle bir dünya çiziyor ki adam size gökyüzü yok o dünyada. Tabii. Her şey yapay. Tabii her şey yapay. Amerikan kapitalizminin size sunduğu hayat biçimi. Hiç Tabii. boş yoktur bir defa yani. Tabii. Her şey doludur, hiç boş yoktur ölen ölünceye kadar. Amerika belki bir şey olarak medeniyet olarak bir simülasyon medeniyeti. Hakikat değil. Hep şey e, sahte. E, oluşturulmuş bir şey. Ülkesine bir defa girerseniz, o kendi kendi üretir zaten yani. Tabii. Tabii. Ee, yani Babil e, hikayesinde işte insanlar Tanrıya, Allah'a e, meydan okumak için. ...işte hatırlatalım dinleyicilerimize tabii, bir tabii. kule dikiyorlar. Diyorlar ki öyle bir kule dikeceğiz ki şanı e, her yerden duyulacak. E, öyle bir kule dikeceğiz ki e, Allah'la yarışacağız. Yani o kadar uzun bir kule. Diktikten sonra da e, Allah onların dillerini dolaştırıyor. Ve artık birbirinin lisanlarını anlamaz oluyorlar. Hmm. Her biri bir lisan konuşuyor fakat e, karşısındaki onu anlamıyor. Bence bu muazzam bir metafor yani. Tabii e, kutsal kitaplardaki e, hikayeleri hep böyle daha derin anlamlarıyla, sembolizmlerle düşünmek lazım. Tabii. Günümüzde de insan e, bir firavunlaşma temayı e, içinde. Haman firavun işte aynı şey. O evet. da Musa'nın tanrısını göreyim şuna yüksek bir kule yap da diyor yani. Hı -hı. ...benim aklıma şu anda hemen Gagar, Yuri Gagarin geldi. Hı -hı. Defa, Meşhur sözü geldi. Evet yani. Hocam onu da lütf Estağfurullah, lütfen... Estağfurullah hatırlatmak da evet. şöyle... Hı -hı. ...yani gökyüzüne çıktım ama... E, ...Allah'a, Tanrı'yı göremedim... ...demişti Yuri Gagarin. Hı -hı. E, o i̇lk defa e, insanla uzay aracını uydu... ...yuruslar attı. Tabi Amerikalılar ve Amerika'ya dayanan... ...güvenen dünya... ...büyük bir sukut hayale uğradı... ...düşkarıklığına uğradı... ...morali bozuldu... Hı hı. ...Yuri de döndükten sonra... ...bir manada e, yani işte... E, ...manevi değerlerle... ...kendini var zanneden... ...veya öyle var olan dünyaya karşı... ...dedi ki gökyüzüne çıktım ama... ...dedi orada Tanrı'yı göremedim dedi yani. yani... ...dedi ki kendisine baksa hemen görecekti... ...deyse işte kendine bakmadı yani... ...kendisine hoşça baksaydı... ...hoşça baksaydı evet... <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet, evet, onu göremedi efendim yani göstermez. Yasetdar ismini kendisine de kullanır. Yasetdar. Yasetdarık. Hmm. Kendisine de kullanır yani. Yani kalplerdeki örtü kalkmadan mümkün değil. Gösterilemez. Göstermez, göstermez. tabi. Böyle bir resim efendim. Yani. Aslında e, tabi e, yeryüzü insana mescid kılınmıştır e, buyruluyor. Bu da bana çok e, böyle ee, kuvvetli bir sembolizme olan bir e, söz olarak Tabii. gelir. Çünkü yeryüzü mescid ise yeryüzü kutsaldır. Tabii. Yani, Ve tahirdir. Siz tahirdir. Ve siz tahirdir. mescide çok özür dilerim tükürebilir misiniz? Tabii. Siz mescitte kötü bir iş yapabilir misiniz? Dolayısıyla yeryüzüne de aynı bir mescidin e, hürmetini göstermek mecburiyetindediniz. Biraz evvel arzatmaya çalıştım. Yani jeologlar diyorlar ki şöyle oldu böyle oldu eyvallah biz ona itiraz etmeyiz o ilim ama arka plana baktığında zaman biyoloji dağ ile ovası ile ile yer altı ile, e, termal sularıyla cevherleriyle sonu ilahi dokunuyor yapıyor evet. kün feyekun ol ve oluyor bu bir anlayış Hı -hı. bu bir inanç Hı -hı. başka inançlar da var ama bu inanç da var. Bir Müslüman böyle anlıyor hadiseyi. İnsan dediğimiz mahluka... ...diğer canlılarda olmayan bir yetki, bir yetenek verilmiş. Seçiyor, değiştiriyor ve terkip ediyor. Diğer canlılar seçip değiştirip takip yapamıyorlar. Kendilerine verilen yetenek dairesinde... arıbal yapıyor, kovan yapıyor, o kadar. Onun o, dışına çıkmıyor. Çıkamaz. Evet. O onun yani bugün bal yapmayayım da başka bir şey yapayım. O, o, o kabiliyeti yok. İnek süt yapıyor. Ben bal yapayım bugün ama insan her şeyi yapabiliyor. Bir de şundan yemeyeyim bundan yiyeyim. Şunu alayım mesela yemek pişirmek ciddi bir terkiptir. Yemek pişirmek ciddi bir terkiptir. Tuzundan, yağından, salçasından, etinden, sebzesinden bir tasavvur buyurun. Ateşinden müthiş bir terkiptir yani. Öyle çok sofistike terkiplere gitmeye gerek yok. Elbise dikmek müthiş bir terkiptir. İnsanda bu var. Bina yapmak da bir terkiptir. Tabiatta bulduğunuz malzemeyi alıyorsunuz, değiştiriyorsunuz, kereç taşını yakıyorsunuz, kereç oluyor. Balçı pişiriyorsunuz, tuğla oluyor. Bakın en basitlerini söylüyorum. Ağacı alıyorsunuz, biçiyorsunuz, fırınlıyorsunuz, kuru ahşap oluyor. Ve sonra onunla bir terkip yapıyorsunuz. Bu terkibi yaparken Cenab-ı Allah'ın size verdiği yeteneği kullanıyorsunuz. Eyvallah. Ama mesuliyetiniz. Bütün arz size musahhar kılındı. Gökyüzü dahil. Hiçbir itirazımız olamaz. Hı -hı. Ama siz kime karşı mesulsünüz? Cenab-ı Allah'a karşı mesulsünüz. Onun çizdiği sınırların dışına çıkmamanız lazım. Benim bu noktada işte kitaplar bir şey söylemiyorlar. İlmi hale bir de imar hukukunu eklemek gerekiyor. Eskiden gerek yoktu. Neden yoktu? Çünkü şundan dolayı yoktu. İnsanlar zaten halleriyle, davranışlarıyla, tavırlarıyla o edep sınırının içinde kalıyorlardı. Tabii. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Burada anahtar kelime galiba edep evet. değil mi hocam? Evet. Yani pek çok şeyde olduğu gibi eee yeryüzünü imar ederken de edep edebe riayet. Evet. Evet. O yüzden ağaçla ağaçları aşacak evet. e, binalar inşa etmemiş e, ecdadımız. Evet. Ha şimdi onlar yani ecdat tarım ile geçinen bir büyük e, medeniyet e, topluluğunda bir yorum getirmişler. B yapmışlar, uygulamışlar. Bu İslam medeniyetinin muhtelif coğrafyalarında böyle. Hayvancılık tarım ekonominin temeli. Malum geçim hayatta çok mühim bir yer işgal ediyor yani. Ve tabii ki ticaret de var bunun içerisinde. Ama sanayi söz konusu olduğu zaman iş değişmiş. Şimdi bizim sıkıntımız, biz sanayi toplumunun getirdiği realiteyi gördük, denedik ve bu realite bizi çok harap etti İslam ülkelerini. Şimdi bu, har bu harabiyeti telafi etmeye, tamir etmeye uğraşıyoruz. Bakıyoruz ki artık tarım toplumunun öngördüğü şehir ve meskenle yaşamamız mümkün değil. O bir fantazidir. Ne yapacağız? Nasıl çadırdan yerleşik mimariye geçen bir toplumlar grubu isek veya İran gibi kadim bir medeniyetten yeni bir medeniyete geçen bir grup isek yapacağımız şey İslami edep kriterlerine yeni bir yorum getirmek. Artan nüfusa göre, insanların ihtiyaçlarına göre, ihtiyaçları belki yeniden tarif etmek ve ona göre şehirler. Ama bunu yapmak için de e, nasın, cemaatin, cemiyetin belli bir tatlılığa, belli bir kıvama gelmesi lazım. Şu anda herkes saldırıyor. Biraz da ben sohbetin başında söylemeye çalıştım. ...yani Gökdelen'e... ...teorik olarak herkes muhalif... Hı hı. ...talep var... Hı hı. ...az var... ...ve ekonomik bir fayda sağlıyor... ...ama biz henüz daha... ...Gökdelen'in bize... ...önümüze koyacağı faturayı... ...fark etmedik, fatura önümüzde şu anda... ...ama biz daha fark etmedik... ...yavaş yavaş... ...yakınıyoruz... ...niye böyle olduk, eskiden birbirimizi sever sayardık... ...tanırdık, tan memle filan... İşte fatura geliyor. Çocuklar hocam, niye böyleler? Hocam çok özür dilerim. Yapınızı balla keseyim. Ee, ben tabii bir ruh hekimiyim. Her e, cenahtan, her meşrepten insanları dinliyorum. Bana e, bu yeni kurulan Batı Ataşehir bölgesinde market işleten bir genç arkadaşımız gelmişti yıllar evvel. Dedi ki hocam dedi biliyor musunuz dedi o bölgede meskün insanlar dedi. Çok garipler dedi. ...doğru selam vermezler dedi... ...yüzümüze bakmazlar dedi... ...tebessüm etmezler... ...kendi aralarında çok sert ve haşinler dedi... Buyurun. ...yani müşteriler olarak... Buyurun. ...o bölgenin... Yani ...oraya sonra yerleşen, yerleştirilmiş olan... ...insanlar da... ...o binanın... E, ...yarattığı psikolojiyle... Tabii. ...ahlaklanıyor veya Tabii. E, ruhlanıyor... ...tabii... E, ...mahalle hayatında belki çok daha sıcak olan o ilişki... Tabii. ...o büyük bloklar içinde... Ee, şöyle e, görmeye başlıyor hayatı, ee, komşum bana ne kötülük yapabilir bugün? Evet. Ee, e, son... ya da onunla nasıl yarışabilirim? O benimle nasıl yarışır, ben onunla nasıl, ben yarışabilirim? Onunla nasıl yarışabilirim? Ben hangi otomobili kullanırsam insanlar üzerinde etki bırakırım. Ee, evime hangi e, işte cihazları alırsam karşımdaki insan üzerinde etki bırakırım. Bir e, Slovak e, düşünür var, onun e, bir sözü var. Artık günümüzde diyor, e, İncil'in e, komşunu kendin gibi sev düsturunun yerini şu almıştır. Komşundan kendin gibi kork. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Artık komşumuzdan korktuğumuz, komşumuzdan emin olmadığımız veya onu kendimize bir rakip olarak algıladığımız, felak oluyoruz. E, Tabii. Bir düzene geçiyoruz. Apartman da aslında böyle bir şey. Tabii. Apartman başlangıçtı. Evet. Bu şimdi hani artık ekstrem bir uçak... Devasa konutlar şimdi. Yeni yerleşim merkezleri daha önce yok. Kırlık arazi birdenbire çok büyük bloklar yapılıyor. İnsanların bir araya gelebileceği, yüz yüze geleceği, birbirinin yüzlerini Mümkün göreceği değil. mekanlar yok. Yok. Cami zaten hayatın içinde değil. Tabii. Maalesef. Çok zaten üzücü bir şey oluyor yabancılaşma. Kırk, kırkıncı kattan olsa. camiye gitmek ayrı bir sıkıntı. Kapıdan girmek çıkmak vesaire etmek Halbuki Tabii. Düz ayak çıktığınız zaman on adam yürüyünce mescit başka bir şey yani Bir de Kemal Beyciğim insanların şimdi çok işi var hı hı. Meşgulüz değil mi? Çok meşgulüz, meşgulüz. çok meşgulüz Dolayısıyla bitmiyor o meşguliyet yani hı hı. Dolayısıyla camiye de pek vakit yok Eskiden insanlar biraz da can sıkıntısından Camiye giderlerdi iyi de olurdu yani İki adam görürüm diye Çok da güzel olurdu yani bu da bir realiteydi. Sosyalleşirlerdi camide. Şimdi ben bakıyorum cuma günleri gittiğim bir yer var. İki rekat cuma fazla kalınca pabucu alan çıkıyor dışarıya. 8-10 kişi kalıyor içeride yani. <gülüyor> Hocam bayram, bayram namazlarında bile bazen daha ee, e, sol tarafa selam verildiği anda büyük bir har hareketlilik evet, evet, başlıyor. Evet. Hani, i̇ş, var, i̇ş var çünkü. Kurban kurbanı anlayabiliyorum. Kurbanı kurban. hadi gidip kurbanı kesecek de Ramazan'da anlamıyorum mesela. Evet. Ortada bak başka bir şey vardı ya. Böyle yani. Bu da bir hareket. Bunda gözlerde edemeyiz efendim yani. Ama işte e, yine de bu yabancılaşmanın önünü almaya gayret etmemiz lazım. Belki e, karar alıcılar... E, yani mahalle hayatına belki bir dönüş olmayacak ama... ...kamusal alanları artırmak e, bir e, şey olabilir, bir çözüm olabilir gibi geliyor bana. Her mahallenin e, bir kütüphanesi olabilir. Her mahallenin e, bir parkı olabilir. Çocukların gidip eğlenebildiği yerler olabilir... Ben Esenler semtinde bir seminer vermiştim hocam yıllar evvel. Orada yaşadığım şeyi hiç unutamıyorum. Çok sıkıntılı bir yer Esenler. Çok sıkıntılı bir yer. Bir, tam bir prototip. Evet. Yer. Yani şöyle bir şey yaptım. Baktım 70-75 kişi var salonda. Üç tane bey var, numunelik. Geri kalan hepsi hanımefendiler. Evet. Ee, Şöyle bir muzipçe bir soru geldi aklıma. Yani oradan başlayayım diye e, seminere. Kaçınız mutlusunuz dedim. Hı -hı. Güzel yani, bir soru. Sonra. Dört ya da beş el kalktı hocam. Yetmiş kişi mutlu olmadığını beyan etti. Ve ön sırada oturan hanımefendiler belki o sorunun verdiği yakıcılıkla bazıları ağlamaya başladılar. Yani bir dokun bin ahijit kaseyi evet. Fafur'dan <gülüyor> ee, Ağlamaya başladılar Çok şaşırdım ee, Ve biraz de, Terapi seansına döndü şey Yani Konuşmaya başladılar Neden mutsuz olduklarını filan Sonra bir arkadaşımız beni Biraz o ilçede gezdireyim dedi Seminer bittikten sonra Yani bir Binadan çıkıyorsunuz daha Yani bir yirmi santim sonra yol Başlıyor taşıt yolu yani yürüyecek kaldırım yok. Kaldırım yok. Ağaç tek tük görüyorsunuz. Neredeyse hiç görmüyorsunuz. İnsanların nefes alabileceği hiçbir yer yok. Her taraf beton ve çarpık yapılaşma. Böyle bir şehirde insan nasıl mutlu olabilir? Olamaz. Mümkün değil. Ama o şehri bu halk yaptı işte. Orada hiçbir... Ben Esenler'i biliyorum. Hı hı. Çünkü Esenler'de bir kıymetli aziz dostum... Şehir Medeniyet Merkezi diye bir merkez kurdu. Esenler dedesi çok güzel bir iş yaptı ve Har harikulade bir dergi çıkarıyorlar. Şehir evet, ve Toplum. Evet, evet, evet. evet. Ben Deniz'in de o işlerde biraz katkısı oldu arka planda. Hocam sizleri kutluyorum. Ee, dergi bana iki gün önce ulaştı. Ee, gerçekten Türkiye'de övünç duyulacak işlerden birisi. Yani o evet. dergi ve onun gerisindeki tabii zihinsel bir. O bir, bir ofis var orada. Evet. ...bu işlere düşünüyorlar... ...bir yedi sekiz sene oldu... ...başlayıldı filan... E, ...fakat o çok yani... ...çok ciddi bir... E, ...laboratuvar Esenler semti... Hı hı. ...kırsal'dan gelip... İstanbul'a yerleşen... ...ve hiçbir imar yasası olmayan... ...orası bir varoş, bir kır orası... Hı hı. ...çünkü şöyle biliyorum... ...bizim aileden... ...kadim akrabalardan... ...hepsi hak hakka e, yürüdüler bir eniştemiz vardı. Bu eniştemiz adı Salih. Kendi de Salih bir zat. Biraz izole yaşıyordu hayatı yani. Öyleydi. Daha fazla karışmaz. Halvet der encümen hali. Evet. Miydi? Kendisi bir şey hı. derviş. Ve Esenler'de bir bahçe yaptı kendisine. Yani inzivada yaşamak için. Biz Esenler'in o halini biliyoruz. Hı hı. Pederin tadı ile Ardullahi vasıya. Boş Allah'ın arzı. Hmm. Tek tük evler var. Hayvan besler, bilmem ne yapar falan böyle bir hazret. Esen'den sonra 80-90-2000 derken bu hale geldi. Yani Taşka'dan gelip buraya yerleşen halkımız çalışmak için, para kazanmak için, yaşamak için, çocuğunu okutmak için, tedavi olmak için Esenler semtini inşa etti. Şimdi de o semtten ayrılmak istemiyorlar çünkü rant var. Bu da ciddi bir sosyal realite. Bunu da görmemiz lazım. Yani halkımızın da e, inşa ettiği şehir işte Esenler. Oraya şimdi ne, ne imar getirseniz fayda etmez. Çünkü İstanbul'un merkezi o tarafa doğru kayıyor. Kaydıkça rant artıyor. Rant arttıkça insanlar o şartları bırakıp gitmek istemiyorlar. Bir, al, bir varsa 5 almak istiyorlar. Bu da bir realite. Bizim hayatımızın realitesi. Yani bizim toplum olarak hı hı. belki çok zor ama yeniden bir ruhi istih istihaleye girmemiz lazım. Bunlar mütedeyin insanlar. Sorduğunuz zaman, baktığınız zaman, konuştuğunuz zaman veya kendini mütedeyin zanneden, öyle tanımlayan insanlar. Zahir tamam. Ama yaptıkları işin ...kendi bindikleri dalı kesmek olduğunu fark etmiyorlar. Ve orada ciddi bir deprem tehlikesi var. Hmm. Devlet oraya el attı. Ama insanlar o deprem tehlikesine rağmen... ...kentsel dönüşümü, ransal dönüşüme dönüştürmek istiyorlar. İşin realitesi bu. Dolayısıyla o semtte mutlu olmak mümkün değil zaten. O fiziksel şartlarda. Çünkü fiziksel şartlar... Sizin ruhi şartlarınızı zorlarsa bunu çok daha iyi biliyorsunuz yani. Fiziksel şartlar sıkıştığı zaman ruhi şartlarınız zor, zor, zor, zorlanır. Yani ruhi dengeniz bozulur. En basiti bir odada üç kişi otururken duyduğunuz huzur başkadır. On üç kişi otururken duyduğunuz huzur başkadır, huzursuzlu başkadır. Yirmi üç kişi koyarsanız rahatsız olursunuz. Esenler bunun gibi. Arzın da bir taşıma kapasitesi vardır arazinin. Bu taşıma kapasitesi önce fizikidir. Mesafe meselesi. Havadır, sudur, manzaradır. Sonra ruhidir. Çok yakına oturursanız insanlarla... ruhi gerilim başlar. Ve siz bunun farkına varmazsınız. İnsanat bahçesi diyor... ...Desmond Morris bir kitabında. İnsanat bahçesi. İnsanat bahçesi. Çok enteresan bir çalışma var. Bir... ...psikoloji e, hocasını Amerika'da, zebraların e, Afrika'da e, kendi doğal hayatları içinde e, mide hastalıkları olmuyor. Fakat ha, e, hayvanat bahçesine konan zebralar ülser geliştiriyorlar hocam. Psikosomatik. Psikosomatik. Hayır, bunu bu bu şuradan biliyorum yani kusura bakmayın sağınıza girdim. E ben, ben Belçika'da e, Hı -hı. kaldım bir süre. Hı -hı. Mide rahatsızlığı <gülüyor> zuhur etti. E, Dediğime içime dikkat ediyorum yani falan filan dikkatli yaşayan bir insanım. <gülüyor> Hastaneye gittim. Uzun uzun baktılar ettiler. Psikosomatik dediler bu dediler yani. <gülüyor> e, yabancı memlekettesin. E, çocukların ailen burada yok. E, memleketinde bir takım problemler bu seksen öncesi o sıkıntılı günlerde. Alakadarsın o işlerle. Çünkü onlar da alakadardılar. <gülüyor> Türkiye'de ne oluyor? ...Hümeyni İran'da devrimi yapmış, Türkiye'ye bakalım ne olacak, öyle Avrupalılar öyleydiler. Hı hı. Psikosomatik oradan biliyorum, ne zaman şimdi biraz sıkırsam üzülsem hemen mideye vurur fakirde efendim, böyle yani. Bakın zebralarda da oluyormuş, demek ki o. <gülüyor> ee, hocam e, psikosomatik benim e, ihtisas saham, e, meslek mi? içinde tabi çok okulda evet. e, e, çok araştırmalarım evet, evet. var. Yani e, şöyle özetleyebiliriz belki, e, Descartes hani şey diyordu ya, ruh ve beden birbirinden ayrı diyordu, Kartezyen ikilikten Hı. bahsediyordu. Tam aksine aslında ruh ve beden birbirine kenetlenmiştir. Ruhtaki en ufak bir sıkıntı bedene yansır, bedendeki sıkıntı da ruha tesir eder. Ya. Dolayısıyla bunun ikisini birbirine ayırmak çok zor. Descartes'in yanılgıları çok düşünüyorum o halde varım sözünü bugün artık yeni psikolojik mevhumlar değiştiriyorlar hissediyorum o halde varım diyoruz evet. yani hissetmeyen insan yoktur asıl mesele kalptir ee, hissedebiliştir yine e, bu enteresan bizim sahamızdaki enteresan gelişmelerden bir tanesi bu sağ beyin sol beyin e, hikayesi sol beyin daha çok rasyonel analiz eden Dile döken, soyut mefhumlarla uğraşan kısmı beynimizin. Sağ beyin ise sezgi, efendim, emosyonlar, duygular, ee, dini hayat, estetik hayat. Hı hı. Bununla e, ilgilenen e, taraf. Geçtiğimiz günler, geç sene bir kitap çıktı. Bu enteresan diyor ki, e, köle, pardon, efendi ve hizmetkarı. ...Master and His Emissary kitabının adı. Hmm. Efendi ve hizmetkar. Efendi sahabeyin, sol beyinde onun hizmetkarı. Ona işte e, bilgiyi sunan e, taraf. Fakat diyor ki yazar... ...Batı medeniyeti hizmetkarı efendi yaptı, efendiyi hizmetkar yaptı. Yani sol beynin bütün fonksiyonlarını abarttı. Onu mutlaklaştırdı, rasyonaliteyi mutlaklaştırdı. Sezgiyi, e, iç yaşantıyı ise... ...onun emrine verdi. Halbuki ta, tam tersini olması gerekirken... ...yani sol beyin sağ beyin hizmetinde olması gerekirken... rasyonelite sezginin hizmetinde olması gerekirken... ...veya işte soyut düşünce, dile dökme... E, ...çünkü hesap yapma... ...ancak e, sezgisel olan ve içsel olanın emrinde... E, ...ehlileştirilmesi, e, tedip edilmesi gerekirken... ...öbürü ona... ...buyurur hale geldi. Bu da bizim medeniyetimiz... ...en büyük arızasıdır diyor. Doğru. doğru. Psikosomatik de aslında... ...daha bütüncül bir tıp anlayışını... ...bize e, anlatan bir şey. Yani psikosomatik dediğimiz zaman... ...insan ruhunun... ...bedeniyle bir bütün olduğunu... Yani, ...ayrışmazlığını söyleyebiliriz. Eşkide kimler, hastalık yok hasta var derler. Tabii, tabii. Bu programımızı isterseniz... ...neyzen tevfikle bitirelim hocam. Ama buyurun efendim. <gülüyor> buyurun efendim. Bir hazakat zediyim. Evet, Buyur. evet, evet. Bir hazakat zediyim. Midedemi tıp, tıp tepti benim. Değil mi, değil mi? Bin katır tepse incinmezdi bu nazik <gülüyor> benim diyor. <gülüyor> evet. Allah rahmet etsin. Neyzantefik evet. de tabii e, çok, derin bir, evet, çok derin bir insan. Evet, çok derin bir insan. Evet, teşekkür ederim hocam. Teşekkür e, bu ediyoruz. programımızın zamanını e, doldurduk. Ee, kıymetli dinleyenler ee, Erkam Radyo'da Gönül Sadası programını dinlediniz sevgili hocam Saadettin Ökten ve ben Kemal Seyer hepinize e, hayırlı bir akşam diliyoruz.